Kardeşimizin diz üstünden ayakları kesilmiş trafik kazası sonucunda. Cumaya gitmekte zorlanıyorum. Bana Cuma farz mıdır ne yapayım diye soruyor. Evet e, kendisini e, Cuma namazına götürecek birisi varsa evet. yani ona yardımcı oluyorsa e, Cuma namazına gitmesi gerekir. Cuma namazı kendisine farz olur. Ama kendisini oraya götürecek herhangi bir yardımcı falan Bulamıyorsa, çok zorlanıyorsa e, çok zorlanıyorsa yani illaki bana yardım et diye birisine söylemesi de gerekmez. Yani rica edebilir, beni götürebilir misin diye yani seve seve alıp birisi onu götürüyorsa tabii ki cuma namazı kendisine imkan bulduğu için farz olmuş olur. Ama bu imkan yoksa e, başka insanlara e, söylemesine gerek yok. Yani bunu zorlamasına gerek yok. O zaman kendisine farz olmaz